Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyoda Babil'den sonra programı dinliyorsunuz. Programa Genesis grubunun 1973 yılına ait Selling England by the Pound albümünden bir besteyle başladık. Third of Fifth.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 Benim de sizin sayenizde ilk rak müzik programı olmuştu.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 2007'deki turneye son turneye adını veren şarkı aynı zamanda Törnök onla geldi. Genesis grubunun hikayesinden de söz edebilir misiniz? 1967 yılında İngiltere'de Kilo Okulu'da okuyan 5 genç kurdu. Baştaki değişikliklerden sonra asıl Genesis diyebileceğimiz grup ortaya çıktı. Kim bunlar? İşte solist Gabriel, gitarlarda Michael Rutherford ve Steve Hackett, Klavya'da Tony Banks ve Davul'da Phil Collins. 74'te Gabriel, 77'de Hackett ayrıldı. E, Collins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 Karşımızda çok hasta, yorgun, bitkin, bezgin ve moral olarak çökmüş bir kişi vardı. Hatta bu işe kalkıştığına yani 37 konserlik bir turneye çıkacağını pişman gibiydi. Filkolis kaç yaşında? Yetmiş ama orada sanki New de sanki 80-85 yaşında dünyadan eline çekmek isteyen bir kişi gibiydi. Seven sevmeyen herkes çok üzüldü tabi durumuna ama bir yandan da bu haliyle.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 Collins'in sahnedeki performansını nasıl buldunuz? Maalesef iyi değil. Yani bazı şarkılarda zorlanıyor. İşte bir zamanlar sahnede oradan oraya koşan, zıp zıp zıplayan bir insanı şimdi oturarak söylemesi son derece zor ve kendisi için moral bozuşu tabii. O zaman Genesis'in dönüşü biraz hayal kırıklığı yarattı diyebilir miyiz? Hayır hayır kesinlikle.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 Konserle ilerledikçe morali biraz düzeldi. Her zamanki gibi bol bol espri yaptı. Elbette bu halde konser verilir mi diye eleştirenler de var. Ama çoğunluk Jens'le kavuştuğu için çok mutlu. Bir şarkı arası daha verelim mi? Şarkıyı siz anons eder misiniz? 1976 yılında çıkan Etnik Of The Tale albümünden Phil Collins'in artık davuldan mikrofona geçtiği yıllar Jens'le özdeşleşmiş bir şarkı Dance On A Volcano. Ben Genesis'i sizin kadar yakından takip edemiyorum ama programın başında çaldığımız konser şarkısından tarz olarak farklı geldi bu şarkı bana. Yanılıyor muyum? Hayır, kesinlikle yanılıyorsunuz. Bu zaten Genesis hayranları ve müzik otoriterinin yıllardır tartıştığı bir konu. Kısaca şöyle anlatayım. 70'li yıllarda Genesis'in yaptığı müziğe progressive rock deniliyordu. Yani şiirsel sözleri olan, karmaşık, uzun, düşündüren, müzikte denemeler, arayışlar yapan, teknolojiyi de kullanan ve genel olarak dans ettirmekten çok bilinlikle yönelik bir tarz. Ee, bu progresif rock konusunda belki biraz haddimi de aşarak şöyle bir örnek verebilirim. Sehli. Mesela Pink Floyd'un tarzı için de progresif rock deniliyor. Fakat buna karşı çıkanlar var ve onlar da diyor ki uzun şarkılar olması, müzikte denemeler yapmaları progresif rock sayılması için yeterli değil.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 Phil Collins'le jazz, Mike Rutherford'la folk müziği ve akustik, Steve Hackett'le rock ve Peter Gabriel'le tiyater unsurlar yani şovlar. Fakat Gabriel ve Hackett'in ayrılmasından sonra grubun popak kaydı eleştirileri başladı. Pop derken de her gün işte radyolarımızda çalan şarkıları kastetmiyorum. Eski şarkılara göre e, dinlemesi daha kolay ve daha geniş kitleri.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 Follow me follow me Jenes'in pop tarzına adım attığı ilk şarkı bu aynı zamanda Jenes'in dünyada hit olan ilk parçası. I reach across to touch her but I know that she's not there No, I Son turneye dönecek olursak sürprizler var mıydı?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 Dolayısıyla sanıyorum bir Pierre olarak düşündükleri bu soru işareti bence artık gizemini kaybetti. Ee, başka bir sürpriz James'in konserlerinde ilk kez geri vokal kullanması. Burada sanıyorum Collins'in sesindeki zayıflığı kapatmak için yapılmış. Bir diğer sürpriz Davulda Phil Collins'lu olan Nick Collins var. James uçuş şık sonra konserlerde Amerikalı gitarist David Stunner ile Davul Chester Thompson'ı kullanmaya başlamıştı. Bu son turnede Daryl yine var fakat Thompson yok. Ben görünce biraz bozuldum yani bu kadar emek vermiş bir Davulcu ayıp ettiler diye düşündüm. Biraz araştırınca 10 yıl önce Collins ve Thompson'ın herkes için de büyük bir kavga ettiğini öğrendim. Dolayısıyla Davul ilk Collins'e kaldı ki sadece yaşında fakat performansı gerçekten müthiş. Birmingham'daki Second Home by the Sea şarkısından minicik bir bölüm çalarsak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 yaptığımız programda bu turneye gitmek istediğinizden söz etmiştiniz. Ya olmadı maalesef. Üç arkadaş 7 Ekim'deki Glasgow konser için aylar öncesinden bilet aldık. O sırada İngiltere Türkiye'den gelenlere zorunlu otel karantinası uyguluyordu. Zaten vizeyi de zor veriyordu. Eylül e hem yasak kalktı. Biz de çok sevindik diyoruz diye. Fakat bu sefer de garip bir durumla karşılaştık. İngilizlere Türkiye'de yapılan biyontik aşısını kabul etmiyordu. Derken 7 Ekim'de bu karar değişti yani tam konserdi ama tabii artık işten geçmiş oldu, biletler yandı. Yanması önemli değil de yani insanın hayatı boyunca bir kere yakalayabileceği bir fırsatı kaçırmış oldu. Ölmeden yapmak istediğim şey ben Hatta konser öncesi basın toplantısına katılıp merak ettiğim soruları sorma hayalim bile vardı. Çok üzgünüm.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 Peter Gabriel ayrılmış. Peki Gabriel şimdi ne yapıyor? Ee, Cenes'ten aldıktan sonra sanatçı kimliğini atlı hisliği de ekledi. Mesela Uluslararası Afro Örgütü'nün konser turuna katıldı. Yerel müzikleri desteklemeye çalışıyor. Türk müziğinden de etkilendi. Hatta Kutsu Erginel ile konuştu. Pan ee, 2008'de onu dünyanın en etkili 100 kişisi arasına gösterdi. Ee, 1986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 Sosyal ortamlar dışında sadece bir kere 1982'de maddi sıkıntıya düşen Gaby'ye destek olmak için Bakın inçerdi, bir gece düzenlendi. Orada ilk ve son birlikte çıktılar. Aslında bu konu yani birleşme resisi yıllardır en çok sorulan sorulardan biri. Fakat artık herkes kendi yoluna gitmiş durumda. Bir de bildiğim kadarıyla Tony Banks hackathon istemiyor. Tesadüf mü bilinmez. Genesis'in turunun başlamasından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 In my stomach, but I can't keep me from dreaming, sleep, sleep deep in the deep. Programımızın sonuna doğru geliyoruz Cenk Bey. Programa Fourth of Fifth ile başlamış. Bunu bir Genesis bestesi olduğunu ama dinlediğimiz şarkıyı seslendirenin Genesis olmadığını söylemiştik. O konuya da açıklık getirebilir misiniz? Tabii ama önce Fourth of Fifth için bir şeyler söylemek istiyorum. Programın en güzel bestelerinden biri kabul ediliyor. Ben tabii biliyordum bu şarkıyı ama. Geçen yıl yeniden keşfettim ve resmen aşık oldum. Bu beste aynı zamanda Jensens'in eski tarzının klasik müziğe de ne kadar yakın olduğunu kanıtı. Sözleri şiirsel, konusu felsefi, ruhani bir yolculuğu anlatıyor. Bilmecenin cevabına gelince, eee Stravinsky'den aldıktan sonra Jensens'i bozmadı ve kendi döneminin şarkılarını orkestraya uyarladı. Yani dinlediğimiz şarkı evet Jensens'i ama çalan Hackett ve grubu. Zaten e, Tony Banks'in Hackett'ın görmesini istememesinin nedeninin e, eski bestleri çalması olduğu söyleniyor. Janice'in özellikle eski şartlarını sevenlerin Hackett'ı da dinlemesini öneriyorum. Programımızın sonuna geliyoruz. Albümleri dünyada 150 milyondan fazla satmış, işte rock müzik tarihinde iz bırakmış bir grubu konuşmaya çalıştık. Genesis'in daha ayrıntılı hikayesini merak edenlere Cenk Başlamış'ın internet gazetesi Medya Günlüğü'nde geçen yıl yayımlanan Genesis ve Ben yazısını öneririm. Babil'den sonranın program kayıtlarını Facebook'ta Babil'den Sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programın artık bir Instagram sayfası var. Oradan da programa dair bilgi edinebilirsiniz. Haftaya Pazartesi programda 3 konuğum olacak. İnsan, Hayvan ve Ötesi kitabını derleyen Kiraz Özdoğan, Fatih Tatari ve Ali Bilgin ile Türkiye'de hayvan çalışmalarını konuşacağız. E tabi elleri boş gelmeyecek. Yanlarında müzikler de getirecekler. E programı bir şarkıyla kapatalım mı Cenk Bey? Son olarak ne dinleyeceğiz? Tabi, Hidro ee, Fist ve ee. Uzun bir şarkı. Başta bir bölüm çalmıştık. Bu aslında Tony Banks bestesi fakat Hackett'ın birazdan dinleyeceğimiz gitar solusu şarkıyla özdeşleşmiş durumda. Sizlere orkestra işleminde Hackett'ın gitarından dinleyeceğimiz First bir bölümle veda ediyoruz. Cenk Bey çok teşekkür ediyorum. Umarım en kısa sürede yeniden Babil'den sonra da bir araya geliriz.